Radyonuz Akre FM'in merkez stüdyolarından hepinize sevgi ve saygılarımızı ileterek yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyenler, bugünkü konumuzda, çoğumuzun yalnızca ağladığımızda akan, tuzlusu zannettiğimiz, ancak çeşitli görevleri için farklı karışımlarla oluşturulmuş, son derece özel bir sıvı olan göz yaşını, gözü ve elemanlarını ele alacağız. Efendim, göz yaşının ilk görevi, gözün mikroplara karşı korumaktır. İçinde bulunan lizozim enzimi, birçok bakteri türünü parçalayabilme ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozim sayesinde göz, enfeksiyonlardan korunur. Bu madde, binaları mikroplardan temizlemek için kullanılan, kuvvetli dezenfektanlarda kullanılan maddelerden bile daha etkili olmakla beraber, bu kadar güçlü olduğu halde göze hiçbir zarar vermemesi ise büyük bir mucizedir. Böylesine güçlü bir dezenfektanın, göz gibi hassas bir organa hiçbir zarar vermemesi ise, gözyaşının, gözün kimyasal yapısına en uygun şekilde yaratılmış olmasındandır. Yaratılışın her noktasında mevcud olan muhteşem uyum, aynı şekilde göz ve gözyaşı için de geçerlidir ve gözü bir bütün olarak en uygun şekilde yaratan Allah'tır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 40. Ayet-i Kerimesinde, Rasulün: "De ki: Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah'la bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdikte onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır. O zalimler" birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar, buyrunmaktadır. Dolayısıyla gözyaşının tıp atıp, bütün özelliklerini taşıyan bir benzerinin yapılabilmesi, diğer organlarımızda da olduğu gibi mümkün olmamıştır. Değerli dinleyenler! Gözyaşının yapısı daha yakından incelendikçe, bu sıvının ne kadar büyük bir yaratılış mucizesi olduğu daha iyi anlaşılır. Gözyaşının %98.2'si sudur. Geri kalan kısmında kan plazmasıyla aynı oranda üre ve plazmadakinden daha az oranda glikoz, tuzlar ve organik maddeler bulunur. Lizozim ise geriye kalan maddenin küçük bir kısmını oluşturur. Yani gözyaşı, içinde farklı oranlarda farklı maddeler bulunan son derece özel bir sıvıdır. Gözyaşı farklı maddeleri içeren katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan yağ salgılayan bezlerin bulunduğu yüzeysel kat çok incedir. Görevi ise gözyaşının dışarı akmasını ve buharlaşmasını engellemektir. Bu, gözün yapısındaki şaşırtıcı ayrıntılardan başka bir tanesidir. Gözyaşının üzerindeki son derece ince bir tabaka, gözyaşını buharlaşmaya karşı korumaktadır. Gözyaşının üretimi de son derece hassas bir ölçüyle yapılır. Gözyaşı sadece korneayı kurumaktan kurtaracak ve göz küresinin yüzeyinin kayganlığını kaybettirmeyecek miktarda üretilir. Böylece, göz hareket ettiğinde göz kapağının iç kısmı konjonktiva ile gözün üstü arasında sürtünmeden kaynaklanan bir rahatsızlık meydana gelmez. Gözyaşı yeterli miktarda üretilmeseydi, Gözle göz kapağı arasında sürekli bir sürtünme olur ve gözün her hareketi bizim için bir eziyet haline gelirdi. Mesela gözyaşı kurulu olan hastalarda, gözlerde sürekli bir yanma ve gözün içinin kum dolu olduğu hissi duyulur. Gözler şişer, kızarır ve hastalığın ileri aşamalarında hasta gözünü kaybedebilir. Uyarıcı bir durum söz konusu olduğunda, mesela göze toz gibi yabancı bir madde kaçtığında, gözyaşı üretimi otomatik olarak artar. Bu bir yandan antiseptik amaçla daha çok lizozim enzimi üretilmesi, diğer yandan da uyarıcı maddenin dışarı atılabilmesi için bol miktarda sıvı oluşmasını sağlar. Değerli dinleyenler! Bütün bunların yanı sıra gözyaşıyla birlikte gözyaşını üreten salgı bezleri, otomatik gözyaşı salgılanma ayarları ve boşaltım kanalları da göz ve çevresinde görevlerini yapmak üzere en uygun şekilde yerleştirilmişlerdir. Ayrıca gözün çok hassas bir yapısı vardır ve işte bu yüzden vücudun en iyi korunan organlarından biridir. Burada dikkat çeken nokta korumanın aynı zamanda son derece estetik bir görünüm içerisinde sağlanmasıdır. Düşünün ki, gözün korunması için etrafında son derece sert, zırhımsı bir kabuk da olabilirdi. Oysa gözün çevresinin kemik yapısı, göz kapakları, kaşlar, kirpikler, son derece estetik ve simetrik bir görünüm meydana getirirler. Gözü bir bütün olarak yaratan, her insanda aynı özelliklerin var olmasını sağlayan üstün güç sahibi Yüce Allah'tır. Ve bu, Allah'ın yaratmasındaki güzelliğin eşsiz örneklerinden, yalnızca biridir. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi 24. ayeti kerimede yaratılıştaki kusursuzluk şöyle ifade edilir. O takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. Dinleyenler. Göz kapaklarının sınırından çıkan kirpikler gözü toz ve yabancı maddelerden korurlar. Koptukları veya kesildikleri zaman tekrar uzarlar. Uzama kirpik eski boyutuna geldiğinde biter. Kirpikler düzgün, yumuşak ve yukarı doğru hafifçe kıvrıktırlar. Bu şekil hem kullanışlı hem de son derece estetiktir. Kirpiklerin bu şekli kazanmaları elbette rastlantı sonucu değildir. Zeyhis bezlerin salgıladıkları yağlı bir salgıyla kirpikler yağlanır, kavisli elastik bir yapı kazanırlar. Eğer bu ince bakım yapılmasaydı kirpikler son derece sert, fırça gibi olacak, her göz kırpmada rahatsızlık verici bir karışma ve takılma hissi meydana gelecekti. Kaşlarımızda alnımızdan akan terlerin gözün içine girmesine engel olur. Ayrıca güneş ışınlarını kırarak gözün içine yansımasını engellerler. Bunun yanı sıra insan gözünün estetik görünümünü tamamlayan çok önemli birer unsurdurlar. Göz kaslarımız vücudumuzun en çok çalışan kaslarındandır. Bu kaslar sayesinde gözlerimiz günde yaklaşık yüz bin kere hareket eder. İnsanın yaşam süresi düşünüldüğünde bu sayı milyarları bulur. Fakat kaslar bu kadar ağır ve sürekli bir iş yapmalarına rağmen, hiç kimse görmekten dolayı yorgunluk duymaz. Değil bu kasların yorgunluğunu hissetmek, insanların çoğunun bu kaslardan haberi bile yoktur. Yaşlı kimselerde bile bu kaslar genç bir insandaki gibi işlevlerini görürler. Göz çevresinde altı kas bulunur. Bu kaslar gözlerin sağa sola, aşağı yukarı ve diğer açılara dönmesini sağlar. Her gözdeki altı kas, üç kas çiftinden oluşur. Her çift, kendi içinde zıt yönlere hareketi sağlar. Bir cismin kusursuz ve net olarak algılanabilmesi için, görüntünün retinanın merkezine odaklanması gerekir. Bunun için gözdeki kaslar, birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışmalıdırlar. Bu yüzden iki göz aynı anda aynı noktaya doğru bakar. Gözlerin ortak çalışmasında bir problem olması halinde görüntü çift olur. Bu kasların birbiriyle uyum içinde çalışmaları sağlanmazsa çift görmenin yanı sıra yüzün ifadesinde de birçok bozukluklar meydana gelebilir. Mesela gözde şaşılık veya kayma olduğu zaman yüz ifadesinin değişmesi gibi. Eğer bu kaslar hiç olmasalar da göz hareketsiz donup bir cam gibi kalacak ve yüzde anlamsız bir ifade olacaktı. Bir şeye bakmak için kafanın tamamen o yöne dönmesi gerekecek, günlük yaşamda sahip olduğumuz hareket kabiliyeti büyük oranda azalacaktı. Değerli Dinleyenler Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rad Suresi 16. ayetinde tek ve eksiksiz yaratanın kendisi olduğunu biz aciz kullarına şöyle bildiriyor. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda veya zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, Körle gören, Veya karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, Onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, Bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak, galip ve her şeye hükmedicidir. Efendim, bu muhteşem düzen içerisinde, gözü sürekli yıkayan ve mikroplardan arındıran bir gözyaşı sisteminin yanı sıra, gözde ayrıca bir yağlanma sistemi de mevcuttur. Bu sistem, günde yaklaşık yüz bin defa, dört ayrı yöne dönen gözün, bu hareketlerin sonucunda yıpranmasını engeller. Bu sayede göz sürekli yağlanarak sürtünme etkisine ve yabancı maddelere karşı korunmuş olur. Göz küresi üst üste birçok doku katından oluşur. Bu dokulardan konjonktiva gözün üst tabakasını yağlama görevi yapar. Konjonktiva göz kapağının altından gözün en üst tabakasına kadar olan aralıkta yer alır ve göz küresinin büyük bir bölümünü kaplayan sert beyaz bir zar olan siklera yani göz akıyla birleşir. Bu iki tabakada canlıdır ve gözü besleyen minik kan damarlarıyla beslenirler. Şeffaf bir tabakanın canlı olması ve gözde görülmeyen damarlarla beslenmesi dikkat çekicidir. Bu tabaka göz küresinin alt ve üst kısımlarına kadar uzar, böylece göz kırpıldığında veya hareket ettiğinde konjonktivanın iki yüzeyi birbiri üstüne geçer. Konjonktiva gözyaşı bezleriyle temel gözyaşı salgılanmasını yapar. Aynı zamanda göz kapaklarının iç yüzeyini ve göz küresini örter. Bu ince tabakan mukus, yani mukoza salgısı üreten küçük bezeler de içerir. Mukus göz birleşerek yağlama işlemini gerçekleştirir. Bu yağ o kadar kaygandır ki göz hareket ettiğinde hiçbir rahatsızlık hissedilmez. En basit mekanik aletlerde bile düzenli bir yağlama olmadan verim alınamaz. Kapı menteşesinden son model bir arabanın motoruna kadar hareketli mekanizmaların sürtünme etkisine karşı korunmaları ve yıpranmamaları için düzenli olarak yağlanmaları gerekir. Gün boyu yaklaşık 100 bin hareket yapan gözde yukarıda anlatılan sistem sayesinde otomatik olarak sürekli yağlanır. Eğer konjonktivanın çalışmasında ciddi bir aksaklık olup da bu yağlanma işlemi gerçekleşmezse, gözün her hareketinde çok büyük ve dayanılmaz ağrılar meydana gelirdi. Oysa sağlıklı bir insan, Yüce Allah'ın yarattığı bu kusursuz sistem sayesinde hayatı boyunca böyle bir rahatsızlık çekmez. Değerli dinleyenler, başlı başına bir şükür sebebi olan göz ve harika oluşumunu anlatmaya devam edeceğiz. Ama önce yine güzel bir eser arası. I don't think I'm going to do that. Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programında bugünkü konumuz gözdü. Göz, ışığın girdiği öndeki çıkıntı dışında küre biçimindedir. Bu kürenin en dışında göz akı yani sklera denen, sert, çok dayanıklı ve süt gibi donuk beyaz renkli bir katman bulunur. Göz akı, gözü çepi çevre kuşatır ve göz içindeki dokuların korunmasını sağlar. Gözün ortasındaki renkli bölümü çevreleyen beyazlık da bu katmanın görünen bölümüdür. Göz akı, yumuşak ve jölemsi bir yapıya sahip olsaydı, gözün korunması gerektiği gibi sağlanamayacaktı. Ayrıca göze toz veya herhangi bir yabancı madde kaçtığında bu cisim göze yapışacağı için, çıkarması zorlaşacak, büyük zararlar verecekti. Oysa göz akı sert olduğu için, gözyaşının da yardımıyla yabancı maddeler kolaylıkla gözden temizlenir. Göz üzerindeki sert ve dayanıklı beyaz dokunun yapısı, gözün önündeki çıkıntılı bölüme gelince değişir. Bu çıkıntılı bölüm, kornea denilen, ışığı geçiren saydam bir tabakadan oluşur. Birbirinin devamı oldukları halde göz akı ve korneanın yapıları tamamen farklıdır ve kesin bir sınırla ayrılırlar. Göz akı, bir binanın dış cephesini kaplayan sert, granit kaplamaya, gözün önündeki şeffaf kornea da bu binanın penceresine benzetilebilir. Eğer korneayı oluşturan ince doku gözün bütününü kaplasaydı, göz dış etkilere karşı son derece savunmasız ve güçsüz kalacak, sonuç körlük olacaktı. Eğer göz akını oluşturan sert ve mat doku gözün önündeki saydam tabaka üzerinde devam etseydi, ışık merceğe ulaşamayacak ve görüntü oluşamayacaktı. Nasıl olur da aynı tabakada bulunan ve birbirinin devamı olan iki farklı doku kesin bir sınırla ayrılmıştır? Bu yuvarlak sanarı kim çizmiştir? Gözümüzün önündeki bu küçük pencereyi incelemeye devam edelim. Değerli dinleyenler, Kornea denen saydam bölüm, ışık ışınlarını kırarak, bu ışınların mercekten geçip, gözün arkasındaki retinaya ulaşmalarını sağlar. Odaklanma için gerekli olan ışığın kırılımının üçte ikisi bu sayede sağlanır. Kırılmanın geri kalan üçte birlik bölümünü ise, gözün iç kısmında bulunan mercek gerçekleştirir. Nesneleri net görebilmek için, korneanın her zaman saydam ve çok duyarlı olması gerekir. Çünkü saydamlığını yitirdiği anda, göze yeterince ışık giremediği için, görüntü bulanıklaşır. Gözün dışarıya açık olan bölümündeki bu katmanın çok duyarlı olması da, göze kaçan küçük bir toz parçasının bile hemen fark edilip temizlenmesini sağlar. Kornea'nın bu derece saydam olmasının sebebi, kendisini oluşturan liflerin hassas bir düzen içerisinde sıralanmalarıdır. Bu sıralanmaya yapılacak herhangi bir müdahale, kornea'nın kararmasına ve görüntünün bulanıklaşmasına sebep olur. Fotoğraf makinesi için objektif ne kadar önemli ise, göz içinde kornea aynı önemi taşır. Dahası kornea o kadar şeffaftır ki, ancak çok yakından dikkatle bakıldığında görülebilir. Aynı zamanda vücuttaki en hassas yapılardan da biridir. Kornea yüzeyi gözde görünmeyen sinirlerden ve lenf damarlarından oluşur. Ancak bunlar görüntüyü bozmazlar. Bu sinirler en hafif dokunuşa veya dokunma tehlikesine karşı harekete geçip, reflekslerle göz kapağı gibi koruyucu mekanizmaları yardıma çağırırlar. Göz kapağı korneya üstüne yapışan herhangi bir şeyi derhal dışarı atar ve göz kapağının kapanması korneayı diğer muhtemel tehlikelerden korur. Korneya bir anlamda arkasında gözün çalıştığı bir penceredir. Rüzgarın savurduğu bir kum tanesi veya talaş parçası korneayı çizebilir. Korneya bu tür sebeplerle çizilirse veya hasara uğrarsa kendi kendini tamir edebilir. Gözün hızlı bir kendini yenileme kabiliyeti vardır. Korneayı oluşturan hücreler, gözyaşındaki glikoz ve havadaki oksijenle beslenirler. Burada kan damarları bulunmaz. geceyse ise uykuda, göz kapaklarının altındaki zengin kılcal damarlardan beslenirler. Korneanın netliği tam olarak sağlanmasaydı, hiçbir zaman düzgün bir görüntüye muhata bulunamayacak, insan devamlı olarak bulanık görecekti. Böyle bir görüntü olsaydı dünya, elbette şu anda olduğundan çok daha farklı olacak, her şey puslu bir perde arkasından izlenecekti. Bu yüzden dış dünyayı bu incecik canlı tabakanın izin verdiği etlikte izleyebiliriz. Kornea, vücuttan tamamen izole edilmiştir. Bu özelliği korneanın bir vücuttan diğerine naklini kolaylaştırır. Nakledilen doku, vücut tarafından reddedilmez. Çünkü kanda ürüyen antikorlar buraya ulaşamazlar. Değerli dinleyenler, buraya kadar anlattıklarımızı kısaca toparlarsak, kornea gözün ön tarafının en dış kısmında bulunan son derece saydam bir tabakadır ve ışığın yaklaşık yüzde doksan geçirir. Ki bu, pencere camının şeffaflığına yakındır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, korneanın canlı bir doku olduğu, düzenli olarak beslendiği ve hücrelerden oluştuğudur. Nasıl olur da canlı bir et parçası tıpkı bir cam kadar şeffaf olabilir? Bu saydanlığı nasıl kazanmıştır? Dünyaya liflerden ve damarlardan oluşan canlı bir varlığın arkasından baktığımız halde, nasıl olur da her şeyi bu kadar net görebiliriz? Vücudumuzdaki bütün hücreler tek bir hücrenin çoğalmasıyla oluşur. Gözdeki son derece ince, şeffaf ve nalin olan bu canlı zarı oluşturan hücrelerde, sert kemikleri oluşturan hücrelerde, bağırsak dokularını oluşturan hücrelerde, kan hücreleri de, hepsi tek bir hücrenin bölünmesi ve çoğalması sonucunda var olmuşlardır.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 La ilaha illallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, La ilaha illallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, <Sallallahu> alayhi wa sallam> Oh, Kulağınız ve gönlünüz aktif endüldür. Sevgili dinleyenler, az önce günümüzdeki kornea tabakasının olağanüstü yaratılış, şekil ve vazifeleriyle vücudumuzdaki diğer hücrelerden farklılığından bahsediyorduk. Şimdi soruyoruz kendi kendimize. Hangi güç, aynı hücrenin bölünmesi sonucunda, bir yanda taş gibi sert olan kemikleri, bir yanda da cam kadar şeffaf olan korneayı meydana getirmiştir? Nasıl olup da hücreler birbirinden bu kadar farklı olabilmişlerdir? Hücrelerin plan yapma, karar verme ve uygulama gibi yetenekleri var mıdır? Elbette ki, cansız ve şuursuz atomlardan oluşmuş hücrelerin böyle yetenekleri yoktur. Hücrelere neler yapacaklarını, Hangi organı oluşturup, ne gibi görevler yapacaklarını ilham eden, Yüce Allah'tır. Korneayı oluşturan liflerin ve sinirlerin son derece hassas olmaları, yine üstün bir yaratılışın delilidir. Çok narin olan bu tabaka, gelişmiş bir erken uyarı sistemi sayesinde, en ufak bir tehlikede dahi göz kapağını savunmaya çağırır. Değerli dinleyenler, gözdeki bir başka mucizevi yapı da korneanın şeklidir. Işığın kırılmasını hesaplamak son derece güç ve optik alanda uzmanlık gerektiren bir iştir. Ancak anne karnındaki bir hücrenin bölünmesi sonucunda ortaya çıkan korneya dokusu bu hesaplamayı kusursuz bir şekilde yapar. Çünkü korneya ışığı tam retinanın üstüne düşürecek açıya sahiptir. Korneanın ışığı retinaya düşüren objektife benzer şekli, liflerin ardından dünyayı görmemizi sağlayan olağanüstü yapısı, korneayı besleyen göz kapağı ve lenf damarları, erken uyarı sistemini oluşturan sinirler ve daha birçok özel ayrıntı. Bunların tümü tesadüfen oluşması mümkün olmayan birbirine bağlı kusursuz mekanizmalardır. Buraya kadar anlattıklarımızda da açıkça görüldüğü gibi korneada çok üstün bir tasarım vardır. Öyle bir yapı ancak üstün akıl gerektiren bir yaratılış sonucunda gerçekleşir. Bu benzeri olmayan aklın sahibi ise yüce Allah'ın ta kendisidir. Ve bunu bizlere rehber olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de İnfitar Suresi 6 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle bildirmektedir. Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı,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 Gözün önünde iki oda bulunur. Bunlardan ön oda, göz akının ön parçası olan korneanın arka yüzüyle iris arasındadır. Arka odaysa irisle göz merceği arasında kalan dar bir aralıktır. Gözün ortasında ve göz merceği arkasında geniş bir boşluk bulunur. Bu odaya karanlık oda denir. Burası saydam, renksiz, parlak bir sıvıyla doludur. Bu sıvı cam sıvı olarak adlandırılır. Jelatinimsi kıvamlı bu su, retinayla mercek arasındaki boşluğu doldurarak merceğin yerinde kalmasını sağlar. Yine irisle mercek arasındaki arka odacıkla, irisle kornea arasındaki ön odacık da sıvıyla doludur. Bu sıvı ise kirpiksi cisim tarafından devamlı salgılanır. Odacıklardan sıvının görevlerinden biri, kan damarlarından yoksun olan korneaya ve merceğin beslenmesini sağlamaktır. Göz içi sıvısı gözün içindeki organellerin beslenmesi için gerekli maddeleri, yani tuzlar, şekerler, mikrop öldürücü gibi maddeleri içerir. Bu maddeler kirpiksi yapı içerisinde bulunan mikroskobik pompalar aracılığıyla damarlardan emilir ve sıvının içine karışır. Göze hayat veren bu besin kaynağı sıvı durağan ve hareketsiz değildir. Aksine sürekli bir dolaşım halindedir. Ufacık boşluktaki bu sıvı, aynen okyanuslardaki temel su akıntısı prensibi doğrultusunda bir sirkülasyon gerçekleştirir. Soğuk akım aşağıdan, sıcak akım yukarıdan akar. Bu muhteşem mekanizma sadece besini ve mikrop eşit olarak dağıtmakla kalmaz. Aynı zamanda son derece hassas ve mikroskobik bir kontrolle atıkların dışarı atılmasına sağlar. Odacıklardaki sıvının ikinci görevi ise, iç basınç oluşturarak göz küresinin şeklinin sabit kalmasını sağlamaktır. Değerli dinleyenler, Rabbimizin bizlere bahşettiği göz nimeti anlatılmakla bitecek gibi değil. Bu kadar önemli bir organımızla ilgili tabii ki insanlığın varoluşundan bu yana birçok kimse konuyla ilgilenmiş, Hastalıkları, tedavileri ve bunun gibi konularda çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan bir tanesi de İslam dünyasında yetişmiş ve kendinden sonra uzun süre eserlerinden istifade edilmiş olan ünlü Müslüman göz tabibi Ali bin İsa el-Kehal'dir. Bugün İslam Bilgini bölümümüzde Ali bin İsa el-Kehal'i anlatmaya çalışacağız. Göz hastalıkları üzerine ilk defa kitap yazan, yaptığı çalışmalarla ün kazanan Çağ İslam dünyasının en ünlü, hatta en büyük Müslüman göz tabibidir. Asıl adı Ali bin İsa el olup, Bağdat'ta yaşayan ve Müslümanlar arasında Kehhal, batı dünyasında Cesuhali olarak tanınan Ali bin İsa'nın hayatıyla ilgili bilgiler az ve tartışmalıdır değerli dinleyenler. Bazı kaynaklarda Hristiyan olduğu kayıtlıysa da bunun taşıdığı İsa adından kaynaklanmış olması muhtemeldir. Zaman zaman kendisinden bir buçuk asır önce yaşayan Vezir Ali bin İsa ile karıştırılır. Bazı kaynaklarda ise ismi İsa bin Ali olarak geçer. Değerli dinleyenler, Ali bin İsa el-Kahal öğrenimini Bağdat'ta Ebul Fereç bin Tayyib'in yanında yapmış ve deki çalışmalarına da yine Bağdat'ta devam etmiştir. Eserinde cerrahlara verdiği öğütlerden, ve ontolojik kaidelere çok riayet eden dikkatli ve basiretli bir hekim olduğu anlaşılmaktadır. Miladi 1039, Hicri 430 senesinde vefat etmiştir. Doktor Zigrid Hunke'nin ifadesine göre Ali bin İsa, ortaçağın en büyük göz doktorudur. İlmi üstünlüğünü sadece çağına değil, daha sonraki çağlara da kabul ettirmiştir. Göz hastalıklarıyla ilgili olarak yazdığı eseri, yüzyıllarca rakipsiz kalmıştır. Yaptığı keşifle göz tababetine, antimuan tozunu kazandıran o oldu. Bizzat kendisi de kullanıp, bu konuda göz doktorlarına öncülük etti. Ali bin İsa'nın hayatı hakkındaki bilgilerin azlığına karşılık onu ortaçağın en meşhur göz doktoru haline getiren eseri Risaletü Tezkiretülke Kehalin adlı eseri bugüne eksiksiz ulaşabilmiştir. Kısaca tezkire, risale veya tezkire tülke halin olarak bilinen bu kitap, göz ve göz hastalıkları konusunda yazılmış ve günümüze kadar gelebilmiş Arapça eserlerin en genişi ve en eskisidir. Tıp tarihçileri, 19. asrın ortalarına kadar gözle ilgili daha iyi bir eserin bulunmadığını, o zamana kadar bu eserin temel müracaat kaynağı olduğunu kaydederler. Tıp tarihi mütehassıslarından göz hekimi Max Meyerhoff, İlim dünyası sadece doğuda değil, batıda bile ondan daha iyisini yazabilmek için, 19. yüzyılın ortalarına kadar beklemek zorunda kalmıştır, der. Gerçekten de bu eser, gözün yapısından ve göz hastalıklarından bahseden, en eski ve en değerli ve tesirini yüzyıllarca sürdürebilen eserler arasında yerini almıştır. Orijinal bir çalışmadır ve Arapça olarak yazılmıştır. Ali bin İsa kitabının ön sözünde eserini yazarken başta Galen ve Huneyn bin İsa olmak üzere Hipokrat, Dioscorides, Korides, Oribasius ve Paulus'un eserleriyle kendi tecrübeleriyle bu tabipliği yaparken elde ettiği bilgilerden ve zamanın hocalarının bilgilerinden istifade ettiğini belirtir. Gerçekten de Ali bin İsa bu eseriyle göz tababetine büyük yenilikler getirmiş, yenilik ve orijinalliğini yüzyıllarca sürdürebilen abide bir eser bırakmıştır. Kitapta ele aldığı konuları etraflıca işlemiş, kendinden sonraki göz hekimleri eserden gerek teorik ve gerekse pratik olarak oldukça istifade etmişlerdir. Daha sonra bu konuda eser verenler, Ali bin İsa'nın eserinden birçok bölümleri olduğu gibi kopya etmek zorunda kalmışlardır. Gözle ilgili her hususa geniş yer ayrılan eserde ön sözden sonra şu konular işlenmiştir. Birinci bölümde göz anatomisi ve fizyolojisini, tabakaları, damar ve sinirlerin incelenmesi, her bir tabakanın başlangıç ve sonu, sağladığı faydalar ve beslenme kaynakları anlatılmaktadır. İkinci bölümde gözün dış hastalıkları ve tedavileri, göz kapakları, gözyaşı bezleri, kornea ve uveanın hastalık ve tedavileriyle katarakt ve ameliyata hakkında bilgi verilir. İlk başta göz kapaklarından başlanarak gözde arpacık çıkması, göz kapağının büyümesi ve şeklinin bozulması durumlarını esaslı bir şekilde ele almıştır. Kirpiklerin dökülmesini önlemek için kendinden önce tavsiye edilen aşırı ilaç tedavisinden şuurlu bir şekilde kaçınmıştır göz içi derisine ait 13 hastalıktan optalmi detaylı bir şekilde ele alınmış bu tür hastalıklarda yumurta artı süt gibi maddelerin çinko külü ve uyuşturucu bir maddeyle kullanılabileceği bildirilmiş eğer optalmi devam ederse devamında trahumun ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür 3. bölümde gözün iç hastalık ve tedavileri görme bozuklukları belirtileri miyopi, hipermetropi, gece ve gündüz körlüğü Billur ve albuminuri hastalığında gözün değişiklikleri, saydam tabaka, retina, görme siniri ve iris hastalıkları, şaşılık ve görme hastalıkları gibi gözün çeşitli kısımlarına ait hastalıklar hakkında bilgi verilmekte ve 133 hastalığın tarifi yapılmakta çocuklarda ortaya çıkan şaşılığın düz bakma egzersiz ve alışkanlığının kazanılmasıyla düzeltilebileceği bildirilmiştir. Dördüncü bölümde 133 çeşit göz hastalığı tarifinin yer aldığı kitabın bu bölümünde göz sağlığının ve genel sağlığın korunması için yapılan bazı tavsiyeler yer alır. Beşinci bölümde alfabetik şekilde tasnif edilmiş 141 basit ilaç ve bunların göze olan etkileri anlatılır. Değerli dinleyenler, Ali bin İsa'nın eseri Risaletü Tezkiretül Kehali'nin en çok dikkat çeken orijinal yönlerinden biri de o güne kadar bilinen lokal anestezi maddelerinin yanı sıra ağrılı ameliyatlarda ilk defa mandragor yani adamotu ve oplum yani afyon buharı gibi genel anestezi yapan maddelerin yardımıyla göz ameliyatlarının nasıl yapılacağını tarif etmiş olmasıdır. Tezkiretül Halin yazıldığı 11. yüzyılın başlarından itibaren büyük ilgi görmüş ve tamamının veya bazı bölümlerinin çeşitli şerhleri yapılmıştır. Mesela Danyal bin Şaya tarafından bir şerh yazıldığı, Halife bin Ebil Mehasin'in Göz Doktorluğu hakkında isimli eserinin ön sözünde belirtiliyorsa da eser ele geçirilememiştir. Eser daha çok orta çağda İbranice'ye ve iki defada kötü bir tercüme ile Latince'ye çevrilmiştir. Venedik'te 1497, 1499 ve 1500 yıllarında tercüme edilerek yayınlanmıştır. Ayrıca Paris'te 1903'te yeniden ve İbranice'den yapılmış bir tercümesiyle birlikte Pansier tarafından neşredilmiştir. Ne yazık ki tezkiret ülke halinin önemi batı dünyasında hep inkar edile gelmiştir. Bunun sebebi latince tercümesinin berbat denilebilecek derecede bozuk ve yer yer konuların eksik bırakılmış olmasıdır. Eserin Almanca bir tercümesi de Hisberg, Lippert ve Mitfaş tarafından 1904'te Leipzig'te neşredilen Die Arabische Orgeners adlı eserin birinci cildinde bulunmaktadır. Kitabın metninin tamamı ise henüz neşredilmemiştir. Sadece Max Meyerhof yazdığı Orta Çağda Antikyöz Hastalıklarının Tedavi Tarihi adlı makalesini eserin 4, 10, 11 ve 45. kısımlarının metinlerine eklemiştir. Ayrıca kitabın anatomi ile ilgili bölümü de 1903'te Emir Arif Arslan tarafından Fransızcaya tercüme edilmiştir. Efendim İslam Bilginleri ve İcatları isimli programımızın bir bölümünü daha geride bıraktık. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunur.